Söyleyin dostlar, Çok şükür sizler de Müslümansınız, Azrail bekleyen birer cansınız, Hala nasıl böyle kahramansınız, Yoksa aldığınız bir müjde mi var, Ne olur bana da söyleyin dostlar, Her gün düğün bayram siz eğlencede, Oysa benim tek eğlencem secdede, Üstelik olmadım henüz bir dede, Yoksa aklımda bir noksanlık mı var, Ben bir deli miyim, söyleyin dostlar, Güya ibadete fena takmışım, Bu gidişle bir gün uçacakmışım, Hele çağdaşlıktan çok uzakmışım, Yoksa bende biraz yobazlık mı var, Lütfen sıkılmayın, söyleyin dostlar, Dünya bin bir çeşit meyve dalıymış, Mezar dedikleri üç beş çalıymış, İnsan bu dünyada yaşamalıymış, Yoksa benden yana kuşkunuz mu var, Ben bir ölümüyüm. Söyleyin dostlar, Soylu davetlerde adınız başta, Kırmızı şarapla jambon revaçta, Ya benim işim ne umrede haçta, Yoksa bende biraz gariplik mi var? Lütfen çekinmeyin, söyleyin dostlar. Oruçlar bitince her Ramazan'da, Bozulur perhizler en son ezanda, Rakılar buzlukta, etler kazanda, Yoksa aldığınız bir ruhsat mı var? Varsa saklamayın, söyleyin dostlar. Ahlak sırrınıza ben eremedim, Sosyete bağından deremedim, Bir kadeh tutmayı beceremedim Yoksa bende biraz ilkellik mi var Ben bir fosil miyim Söyleyin dostlar Oğlan disco dedi yol veremedim Kız bikini giydi hoş göremedim Şu demokrasiyi öğrenemedim Yoksa bende biraz zalimlik mi var Sizler Müşveksiniz Söyleyin Dostlar Vardı Bir Zamanlar Üç Kuruş Param Dedim Ki Faizle Sarılır Yaram Orada Da Çıktı Karşıma Haram Yoksa Bende Biraz Korkaklık Mı Var Sizler Cesursunuz Söyleyin Dostlar Fetva Üretmekte Pek Yamansınız Yine De Kalbimde Hüsnü Zansınız Öyle Ya ''Sizler de Müslümansınız. Yoksa sizde yeşil pasaport mu var? Yolculuk nereye? Söyleyin dostlar.''